Bir anla değişir bu Radyo şey. Tübros sevgili dinleyiciler Telsimi sunduğum olan sabahlarda Günün gazetelerine bakma zamanı zaman geldi Hayır. Ege Buyursunlar günün gazetelerine <gülüyor> Buyuracağız tabi o ses ne Çok hoş hoşuma gitti yani böyle Senden de çıkıyor yani sesin. <gülüyor> ee, biraz <gülüyor> buğulu gibi geliyor Yani insanın hakikaten Basları açtın bu sabah Aa, Gerçekten mi? Evet yani benimle ilgisi yok benim sesim bas çıkıyor ee, Bende bir şey var mı? Bende de bas var mı? Bas konuşma efendim. Ee, benim baslarımı açar mısın? Seni yok ayarım. Nasıl yok ya? Yok işte bak burası boş. Ay çok iyi ya. çok iyi abi Sen kendinden bas. Ben kendinden basabiliyorum. Peki. E, o zaman günaydın diyerek e, müziğin sesini biraz kısmaya ne dersiniz? Niye karışıyorsun sen teknoloji? Ben gerekirse kısarım ya. Güzel duyuluyorsun. Çok sen işine bak ben işine bak. Arkadaş kendi işini yapsın. Aa, ne oldu bugün nokta yok. Dün, dün de yoktu. Ha, dün ölmemiş. Öldü mi? diyoruz. <gülüyor> yani bugün olmamışsa niye şaşırıyorsun? Doğru. Yani, ama e, çırpınarak öldü. Çırp Nasıl öldüğünün hala Son kadar direnmiş. Direnmiş. Çırpınmış. Direnmiş, direnmiş. ya yani, Ölmemek son... için direnmiş ama en son ölmüş. Diden bir tekme atmış. Tamam artık bu kurtulmaz falan demiş doktorlar. Ne yapacağız demiş Diden. Bekleyeceğiz. Ne bekleyeceğim lan? Demiş. <Gülüyor> Gömün demiş. Gömün demiş. Orada oracıkta gömmüşler. E, büyük geçmiş olsun ailesine de. Tekrar tekrar. E, Valla yani... E, Sevenlerinden falan fıstık. Yani Buyurun çok efendim. da seveni vardı sanki. Yani. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya hayvan ya. <gülüyor> evet. evet. Ee, hava sıcaklığı 10 derece kadar daha düşecek. Demek ki oktayın cesedi bozulmayacak. <gülüyor> <gülüyor> çok koş ee... <gülüyor> 10 derece kadar daha hava sıcaklığı düştü müydü? Planlarımız tıkır tıkır işlemeye devam edecek bu arada çok özel bir haberimiz daha var bugün de intihar mı hafta sonu mu? Yarın, yarın bugün kaç derece şimdi dışarısa? Yarın hava Durun! <gülüyor> Ha böyle bazen olur ya dumping dedikleri. Hava da dumping. Hava sıcaklığında gerçekten son yılların en düşük hava sıcaklığına sahip olacağız. Sıcaklıkları aşağı çektik demiş meteorolojinin vitrinlerinde öyle yazılar var. Çok güzel olacak. Gerçekten serin hava. O da etmezmiş gibi. Cumartesi gecesini pazara bağlayan gece var ya. Yağmur. Hayır o gecede saatleri bir saat geri alalım of, da. Of kapkaranlık bir Pazartesi dünya. Pazartesi günü facia başlayacak. Yağmur. Yani. Yağmur var. Karanlık. Karanlık var. Puslu bir hava var ama... Kurt, bir de Oktay'ın cesedi. Bir de o ama neyse ki havalar neyse ki soğuk günlüğü. ki kokmuyor. Doğru. Neyse ki Doğru. evet. Doğru. Evet e, bunlar tabii ki nasıl başlayacağımızla ilgiliydi haftaya. Ama unutmayın ki bu hafta bir takım olaylara gebe. Ne olaylara gebe hemen onları ben vereyim. Karanlık bazı olaylar mı? Hayır efendim. E, birincisi... Yeni dil öğrenenlere müjde. Ben de dahil olmak üzere. Ha doğru. Böyle bundan sonra aman ne dedi falan oldu falan oldu. Dur sözdeye bakayım. Ha şöyle saçma sapan şeyler gerek yok. Bilim insanlarının geliştirdiği yeni çevirici cihazı kullananlara şakır şakır konuşma imkanı sağlıyor. Nasıl? Böyle ellerde şimdi gazetelerde kuponla veriyorlar. Şimdi sen oraya hello diyor adam. Yaz kardeş şuraya bir hello diyorsun. İşte hiç öyle değil. Öyle mi? Hiç öyle değil. Nasıl biliyor musun? Bu cihaz yine kayıt cihazı gibi bir şey. Evet. Mesela sen bana hello dedin. Tamam. Ben tabii biraz şeyim ya. Ben de hello dedim. Hello, how are you? Fine. Thank you please. falan dedim. Sen evet. anlamadın tabii. Çünkü neden? Ben, ben how are you'da koptum çünkü. çünkü. Ben İngiliz aksanıyla konuşuyorum. Dedi, evet. Sen orada bir tıkandın. Tam B İngiliz aksanıyla konuştun sen. Evet. Mesela I can't dedim ben sana. I can't do that. falan gibi dedim. Ondan sonra Ben vay dedim Why dedin tıkandın kaldı Ama anlamıyorum tabii Hem abi. etkileniyorum hem anlamıyorum konuşmanı Ama yani büyülenmiş gibisin Adeta hipnotize olmuşsun o ha, esnada Hipnotize sen... oldum cennet ha. mahallesinde <gülüyor> Tamam abi <gülüyor> Ne güzel Hipnotize oldun Şimdi ondan sonra sen anlamadın ya Aha. Fakat bana ne cevap vereceksin orada ben işte yes please falan gibi bir şey ha, derim. Ha, anlamadın yani. yani normalde olsa anlamadığını belirtmek için ne dersin Türkçe olsa? Ben o he he he falan desem ne dersin bana? Kardeş. Ben şey işte, değil. Durumunu da bilmiyorum ki nasıl bir sohbet içindeyiz. Sen gelip bana bir şeyler diyorsan durup dururken. Merhaba, beni çok ilgilendiren bir şey var sen, yani. Ben gülerim. Gülerek Aynen. başlanlarım. Öyle vaziyetleyebileceğim bir durum da otomatiğe de alamıyorsun. Hemen cihazına gizlice çok da büyük de bir cihaz değil. Şöyle şöyle şu, şu kadar çık. Kibrit kutusu büyüklüğünde ve her yere sığabiliyor. Onu çıkartıyorsun. Ne diyorsun ona? Cihaza mı diyorum, adama mı? cihaza diyorsun mesela avcunun içinde. Kardeşini yani ben sana kapattım. tamam anlayamadın. Kardeşine diyorsun. Cihaza. Yani, cihaza diyorsun. Ha, cihaza. Cihaz. Cihaza mı konuşuyorsun yani? Yani cihaza diyorsun ya otomatikman. Cihaz ne diyorsun diyor diyorsun. sen onu? Türkçe dedin, değil mi? Evet. Cihaz bana ne diyor? Ne diyor? What's my brother diyor. <gülüyor> Bağırıyor ama. Ve senin sesinle. Bağırarak. Ve benim bu, sesimle. Ve yani e, nasıl diyeyim? E, ve aksanı da. Mesela orada seçenekler var. İngiliz aksan, Amerikan mesela. İngiliz aksanı da sadece İngiliz. Liverpool'un var. Manchester'un var. Falanı var. Falan, Rochester var. Her yer Mesela var. ben uy bu ne değil diyorum makineye. Tabii ki. Ama onu... again, hey. öyle bir Mississippi aksanıyla mı şey yapıyor? Tabii yani onu seçmen lazım. Yani o biraz daha gelişmiş kullanımlar da var. Şimdi böyle diyorsun. Ondan sonra alet seni çeviriyor. Hem de senin sesinde. Sen Aynen. konuşmuş durumu Ve yemin ediyorum şey gibi yani. Ondan sonra sohbeti gör. Ama şimdi bir türlü aramızda var ya hemen oturuyoruz. Bir muhabbetin belini kırıyoruz sabaha kadar. Şimdi muhabbetin belini kırma dediğinde makineye. Ha. O nasıl çeviriyor onu? Onu en Gel senle bir muhabbetin belini kıralım Dediğinde adam onu, Ben senin belini şurada bir kırayım Kimse görmeden falan gibi çeviriyorsa Makine yüzünden dayak yemeyelim Ya öyle olur mu öyle olur mu Mesela bel kırmak Nedir İngilizce'de bel kırmak Belt Bildiğin gibi kemer Fasten your seat belt mesela Ne demek bu <gülüyor> Lütfen emniyet kemerinizi Bağlayın gibicesine Tamam mı? Onları sen kafanıta, onlar halle olur, her şey zaman. Onlar yavaş yavaş, ya, onlar zamanla, her şey bir. de bir yerden sonra senin zaten ne demek istediğini otomatik anlar Ha, iş Değil gerek mi? yok senin ben Çünkü bakışından, bakışından anlarım ne demek istediğini. Zaten sohbetlerde hep ortada. Aa tamam bu bunu anlamamıştır, hoh diyecek bu der. Sen daha ne diyorsun kardeşim demeden? Bir dakika bir şey soracağım. Şimdi. soracağım. <gülüyor> <gülüyor> çok özür dilerim sen Sorry. bana geldin <gülüyor> dedim. ben senin ne dediğini anlamadım ha. çıkardım makineyi <gülüyor> kardeşim ne diyorsun dedim <gülüyor> makineye makine, makine çevirip bunu ne diyorsun kardeşim diye sana senin dilinde söyledim evet. sen bu sefer aynı şeyi bir daha söyleyeceksin ben yine anlamayacağım <gülüyor> <gülüyor> ne faydası oldu şimdi buna. oldu mu oldu mu oldu mu Oldu mu Ege? Olmadı. Aa, olmadı. Olma. Olmadı. Olmadı <gülüyor> o, o nasıl bir şey biliyor musun? Nasıl bir şey? <gülüyor> şöyle bir şey. Şimdi ben bunu söyledim ya mesela. Hey, hey hello hey. Dedim. Ya hadi şöyle yapalım. Sen şimdi mesela hmm. İngilizce değil de İtalyanca biliyorsun ya. Ha. Sen diyelim bir İtalyan mısın? Ben Türk'üm bilmiyorum İtalyanca. Evet. Ben sen diyorum. bana şimdi İtalyanca bir cümle söyle. Ee, mesela diyorum ki ben konuşuyorum. Eee... "Come style, diyorum sen bakıyorsun bana. "Come style. Ben Come. diyorum Ben diyorum, ben bilmiyorum, anlamadım diyorum ha. şimdi makineye. Makine, ben, makine ne diyor bu sefer? Did we say?" mesela. Ben yine diyorumsa, "Şimdi bu durumda ne yapıyorsun biliyor musun? Makineyi?" Evet, adama tutuyorum. E, bana tutuyorsun ama böyle yüzüne karşı değil. yani adamın görmeyeceği bir şekilde. Beline beline mi? Ha, yani böyle ne, ne tutuyorsun oraya demez mi? Ha, yani öyle hani şöyle magic touch yaparlar ya. Evet. Hani böyle omzuna dokunmuşlar. Orada bir kepek varmış da onu alıyormuş casına. Adama yani. Yani yaklaştı, ne kadar yaklaştırmak lazım? Adama ee, bak bir insan mesela sarımsak yediği zaman onun kokusunu nereden alırsın? Ağızdan. Ağızdan. Yani oral yolla alırsın. Şimdi <gülüyor> bak dinle iyi dinle. Tamam dinliyorum. O sarımsak kokusunu nereden iste, ben sana diyorum 5 metre. 5 metreden sarımsak kokusu duyulur mu? Mümkün yok. 2 metreden? 1- yani. Ama böyle ağzının dibine girdi mi duyulur ki hem de nasıl? Hem de adam gittikten sonra hala senin burnun direysizler. Şimdi işte o sarımsak kokusu mesafesini baz alarak baz dediğim taban yani. Tamam. Tamam mı? Onu alarak onu kafanda kurgula. Sırımsak mesafesinde aleti tutacaksın. Yani adam konuşurken mesela abucunun içine gizleyeceksin. Ha bir de yakasından bir şey alır gibi. Ha, Teketinin yanak, kumaşına bakıyormuş gibi. Sohbet Yanaktan gibi. makas alır gibi. Onu da çok uzatmamak lazım. Yani, ya bir adamın yanağından ama benim yanamdan makas alacak adam daha yok. Yok. Yok. Bir tek ben. ben yani. O da bayramda Seyran Bayramdan bayramma makas ha, aldırırım. Şimdi orada adam konuşunca. Evet. Makine. Makine onu kaydı, Pat. Bir düğmeye basıp tam anında. Türkçe sen bana şey söylüyorsun. Ee, mesela, adamın... mesela sen komestay diyorsun. Ben diyorum ki makine bir daha söyle. Sen diyorsun ki çinko tenko diyor makine adama. E, bir dakika şimdi nasıl olacak? Olur mu abi? Adam yani? makineyi gördü zaten. Niye gizliyoruz? Avuç içinde o. Biraz elin çabuk olacak. Ve orada mesela bunun omzuna dokundun ya. Evet. Orada Far eline... dediklerinde var ya hiçbir mantık yok yani. Saçını tarıyormuş gibi yapıyorsun <gülüyor> mesela. <gülüyor> abi ben sana saçını... bir dakika bak şimdi. Ben, ben sana makine kullanıyorum. Ben sana bir makina'nın A'dan Z'yi kullanımını... Ya bir mantık yok. Ya Kullan... kardeşim sen o zaman çıkar makine koy ortaya. Sen mahcup olursun. Şimdi bak diyelim. Sana bakarlar. Ulan bu makine şu olmadan çak... bu adam bir hiç... Bak şu çakmak makine diyelim. Evet. Tamam mı? Evet abi. Çakmak dediğimizde portakal suyu açmak için kullanılan bir şey. <gülüyor> Sevgili genç kardeşlerimiz. Şimdi sen geldin İtalyanca gel. Tamam. Cinco Cinco. Ya bil, gitmiyor musun aylardır kursa. E gidiyorum sen anlamıyorsun. Tamam daha güzel gerçekçi olur. Tamam. Eee... Konuştay diyorum ben. ben. Allah Allah bu adam yabancı bir adam. Hah dur bakalım şimdi. Ha. Ben senin hangi dil konuştuğunu nereden bileceğim? E o kadar da yani merhabamız var diyoruz değil mi? Nasıl merhabamız var? de benim merhabamız yok mu? Nereden merhabamız var bizim ya? Sen İtalyansın. Tamam ben bir İtalyan... Sen benim İtalyan olduğumu bilmiyor musun? Nereden bileceğim ben? Sokaktan beni çevirdin? Kardeşim. Ben aleti hangi düğmesi İtalyan mı? Habire, bir dakika bir daha ver, Bir daha deyiver diye bin tane düğmeye mi basacağım? Oğlum ben nereliyim? İtalyan. Bilmiyorum Allah'ın adamısın benim gözümde. Olur mu? Ne dediğini anlamıyorum Niye O zaman ki? bana şey yapıyorsun ne yapıyorsun? Sen geliyorsun kaç, diye. Ben hiç Markete bilmiyorum. giriyorum, yalakalıklar falan böyle. Ben konuşunca. Harle, ben belki turist gördüm seni. E, i̇lginç tamam. geldi, öyle bir gülümsedim o kadar. Ne? Her gördüğün ilginç şeye ilgileniyor musun sen? manyak mısın? Elalimi İtalyanı yefli. Ben merhaban var diye ben aynı muhitin çocuğu yüz diye şey yapıyorum. Ben ne bileceğim senin İtalyanca konuştu. Ben belki seni zannediyorum Alman. Komestay, komestay diye veriyorum. Komestay gel. Komu anlamış makine. Emin ol, Kom. o makine anlar, o anlar. O Nereden makine? anlıyor makine? Şey mi var? Konuşulan dil şey mi var? Göstergesi Seçeneklerden mi var? Seçeneklerdensin. Seçersin artık onu bir bir şekil. Kardeşim. Bir sen kere ne? burada şişti makine. Ondan sonra sen komestaydın. Evet. Tamam mı? Ben anlamadım dediğin. Ben makineye dedim ki. Ne, ti ne tip müziklerden hoşlanıyorsun diye soruyorsun bana. Evet tamam. Hadi. <gülüyor> Komesay Ali dedin sen. Evet. Ben senin ne dediğini anlamadığım için <gülüyor> ne tip müziklerden hoşlandığını soruyorum. Evet. Şimdi ben makineye şöyle diyorum. Ne tip müziklerden hoşlanıyorsun? Evet. Makine bana dedi ki Çinko Denko. Hayır. Ne sen bu makineyi görmüyor musun? Bu benim sesimi nereden duyacaksın İtalyancasını? Pili mi zayıflamış? <gülüyor> Hayır nereden duyacaksın? Onun yani? Apollo kısmı var ya. Evet. Apollo kısmında öyle yazıyla geçmiyor. E benim A ağzım oynamıyor. Bir havada bir ses mi duyuyorsun sen? Ya işte şakır şakır. Öyle öyle alışacaksın Ege. Niye? Niye gizli gizli çıkarırım ben aleti. Ben sen mahcup olma diye. Ne mahcup olacağım? Yalancı adama. Ne? Yani sanki biliyormuş gibi cesine olsun diye ben şey yaptım. Yoksa gibi cesine gibi bir durum yoksa ortada. Zaten çıkar istediğin gibi makineler ortaya konsun Ona göre... ...kapılar açılsın, çatışmalar başlasın lütfen. Günaydın, günay aydın ay, dın dın dın. Günay, ay, ay dın. Sevgili dinleyiciler mikrofonu açtım. Stüdyoda ne çektiğimi siz de görün biraz sempati duyun bana diye. Nasıl stüdyoda sempati? <gülüyor> Bunları zaten duyuyorsun. <gülüyor> çay ve sempati mi? Nasıl bir şey bu ya? Şöyle çay gibi celsine bir şey ne, ne konuştuğunu diyorsun? biliyor musunuz? <gülüyor> ne demek istiyorsun Ege? Stüdyoda sempati falan bu laflar. Kime yaranmaya çalışıyorsun? Peki o zaman seni... Hayır, ilk haberin o kadar fıstı ki. Nasıl fıstı? O kadar fı... anlamamışsın. Ne makineyi anlamışsın. Ne sistemi anlamışsın. Sen anladın mı makineyi? Anladın makineyi. Ne anladın makineyi? İki kişi konuşuyor. Evet. Ortaya cihazı koyuyorlar. Evet. Her lafı çeviriyor. Evet. O oh, kadar... <gülüyor> Yok oh, efendim avucunda da musun <gülüyor> <gülüyor> yok sarımsak mesafesine getiriyor musun <gülüyor> Peki abi o zaman Kanada'ya bağlı İngiliz Kolombiyası'na gitmeye ne dersin benimle? İngiliz Kolombiyası. Evet İngiliz, tamam, İngiliz Kolombiyası'nda Vancouver kentinde görevli itfaiye erlerine bundan böyle sadece boxer tarzı kilot giymeleri talimatı verildi. Talimnameye göre itfaiye kişi başı 6 kilot alınması için bütçeden senelik 15.000 bin dolar ayrıldı. Don parası. Don parası. Aa, bu don da. don pahalı bir şey. Nasıl? Biliyorsun geçtiğimiz haftalarda ben de bütün donlarımı yeniledim. Evet yıllardan sonra gerçekten... Güzelce bu... mi bir don almaya kalkan biraz parmağı oynatmak don zorunda. Mi? Tabii canım bir donun fiyatı 10 dolarla 20 dolar arası değişiyor. Ki senin gibi titiz hassas bir itfaiye erini düşündüğüm zaman ayda ortalama 10 15 tane don gerekir. Doğru. Doğru. 15 tonda 18 korkunç rakam var. <gülüyor> yani bir değil, 3 değil. Adam beş. yani bir don giyecek. Belki hmm. donun üstüne giyecek bir şey bulamayacak bu rakamlarla. Belki özel hayatınıza girmiş olacağız ama soruyorum. Ne tür donlardan hoşlanırsınız? Boxer, efendim slip veya da son dönemin trendi olan o donlar. O donlara ne diyoruz biz? Stretch don. Evet. <gülüyor> Valla uzun zamandır boxer giyiyorum. Evet. Uzun zamandır dediğim neredeyse bir... Kendinizi bildiniz bilelim mi? Yok. Kendi... Kendisini bildim bilelim. <gülüyor> Baksır giyiyordum. Son zamanlarda bu stretch don tabir ettiğiniz donlara da mailiniz vardı, evet. vardı. Son gardırobunuzu şu anda donladınız. Yani. Don gardırobanı var. Don gardırobanızı da. Ne tür donlar var ağırlıklı? Çeşit çeşit donlar. Özel donlarım var. Özel yapım. Deri donlar falan var diyorsunuz. Peki. E, niye peki? Niye? Çok güzel. İşte bu soru Esas soru bu galiba. Esas soru bu. Don kaç para? Kaç don? Çünkü, kaç para ayrıldı don fonuna? Bunlar değil. Neden? Hemenli olan? Neden? Ne baksır don. Neden baksız don? Bir. Boxer Bir kere baksır don. don demeyeyim. Bunu çok güzel paçalı don diye adı var ya. Ama abi evet doğru söylüyorsun. Hakikaten eskilerin paçalı don, yenilerin boxer diye tabir etti. Ben, paça, ben, pa ben paçalı deyince zaman... benim aklıma hep güvercin geliyor. Paçalı mesela güvercin benim bak. de tabuk. Yani öyle olunca da olmuyor. Ee, doğal olarak boxer biraz daha sempatik geliyor şu anda. Ama ben zaten haz etmediğim bir Don, don, biçimi. don biçimidir. Yani Oktay giyerdi rahmetli. Ne biliyorsun sen Oktay'ın da don giydiğini? E abi çünkü sürekli fanilası, tişörtü ne varsa hepsini donun içine soktuğu için. Doğru. Yani adamın yaz, kış... Orada yerden göğe kadar. <gülüyor> haklısınız. Özür diliyorum sizden. Sizi e, dinleyici karşısında zor duruma düşürdüğüm için. Lütfen. Çok haklısınız. Oktay'ın radyoda donunu bilmeyen yok. Bravo. Her şeyi donun içine... içine soktuğu için. Ve bunu da... Kazaklarını falan bile içine... bir e, şölen gibi. <gülüyor> Arkadaşlar toplanın. Her şeyi donumun içine sokuyorum diye masaların üstüne çıkarırcasında bu don toplama hareketleri var. Var. Rahmetliyim. Rahmetliyim. Evet. Ama e, neden? Neden don? Neden don? Birincisi rahat. Oktay'da nasıl bir adamdı dikkat edersen. Bak düşün. Rahat. Rahat bir adam. Geniş bir adamdı. Doğru. İki... Ee, malzeme de sonsuz seçenek var. Efendim. <gülüyor> ya şimdi şöyle bir şey olmuş. E, Donla beraber mi seçiyorsun malzemeyi? E, malzeme? Malzeme. Ben yani, bildiğim malzeme. da kullanabilir. Malzeme ipek, Sabit. Don mü yani, diyebiliyorum ben. Yani öyle çünkü şimdi e, normal tight donlar da her malzeme kullanılmaz Ege. Kullanamaz. İçine zaten. vinex veya o. Vücudu sana... mi? Ya işte o malzemenin Pyrex. adı... Pyrex. Pyrex veya... Veya Teflon. Veya Teflon. Ha, senin dediğin gibi onları kullanman gerekiyor. Ama burada her türlü malzemeyi kullanabiliyorsun. Delisli, basma, basma, bazen. Basma, bazen. <gülüyor> Ama bazen tabii... ipek, ipek ve e, güpürde kullanabiliyoruz. E, şimdi burada e, her şey şaka tabii bir tarafa. <gülüyor> <gülüyor> Bu Vancouver'daki e, itfaiye erleri... E, birbirlerine tacizde bulunuyorlarmış ve şakalarda bulunuyorlar. Yangın esnasında. Yani yangın esnasında ve esnasında olmuyor. Evet yani hani bizde en var ya. En çirkin en çirkin şaka. şey. Ee, ve bunlar neticesinde de o donlar biliyorsun ki nazik malzemeler Yanıyor ateşle karşı. <gülüyor> Ateşle bir şey yapmıyorlar Ege Ne bileyim ya itfaiyeci Sen... deyince insan aklına ateş gelmez Ne geliyor senin aklına itfaiyeci, i̇tfaiyeci deyince mi? orayı buraya yakan adam mı geliyor Birbirlerini donlarını yakan insanlar mı geliyor haşır neşir olan işi ateşle mücadele etmek olan adam değil mi itfaiyeci Hayır, Birbirlerini ıslatsalar Senin aklına kedi indirenler mi geliyor Hayır, benim ağaçtan Benim aklıma şöyle bir şey geliyor Çok son derece iyi giyimli İyi giyim dedi kıpkırmızı Ya yani kıpkırmızı değil de böyle siyahlı sarılı böyle şeyli falan böyle güzel üniformasına yakışır bir şekilde Bot... çok özür diliyorum evet. şimdi teşekkür ederim <gülüyor> ee, mesela komandoları düşün evet komandoları düşünüyorum şu anda onlar hani e, içinde onlar bulundukları değil. ortamla e, uyuşma gibi dediler, ya, ya bu kelamun gibi ha, bir kelam onu diyor. sağlayacak kıyafetler giyiyorlar evet. ona uygun bir kamuflaj kıyafetleri var şimdi e, doktorları düşünüyorum Evet. Doktorlar da hani hastaneler beyazdır, onlar da kamufle ha, ona, olmak için beyaz, şey diye beyaz şeyler giyiyor. Şimdi itfaiyeciler niye kırmızı? Bak nar gibi ateş. Ama şimdi sen bir yangın var. Evet. O yangın içinde kamufle olmuş bir itfaiyeci mi görmek istersin yoksa mesela o sarı sarı kıvılcımlar ateşler bir ara ben harlanmış nar gibi kıp kırmızı alev alev kara gömürük yanıyor. Ha? Tamam mı? Evet. Kara, gümrük, Kara gümrük yanıyor. Anlıyorum. Evet. Şimdi bunun içinde sen itfaieciyim. evet Aslı. <gülüyor> <gülüyor> Nikah masasında mı zannettin? Ya ben ateşin içinde? Tezat renkte bir itfaiyeci görmek isterim ki içime güven de olsun. Kırm <gülüyor> kırmızı ile tezat bir renk söyler misiniz? Ben? Mavi mesela. mesela beyaz. Da beyaz da olur. Ama o da çok isti ortamlarda çalıştıkları için çok çabuk <gülüyor> kirleniyor. Doğru, <gülüyor> doğru. O yüzden hem leke kaldıracak hem de kırmızıyla e şimdi mavi soğuk renkler yani. e. Tam Zitele daha güzel. boya gittiğin zaman iki tane musluk görürsün. Birisinin üstünde kırmızı, birisinin üstünde hangisi soğuk? Tamam anlıyorum canım Taniyesiz. mavi soğuk. Mavi çünkü neden? Mavi soğuk renk. E, ama şimdi zaten yangın sıcak. Bir de mavi da... soğuk. Ne oldu? Sıcak soğuğu dengeledi. Ying ve Yang uyumu. E i̇şte onu diyorum ben. İnanılmaz mavi. Titril titril ve bence de belli bir resmiyeti de var işin. Yani e, aynı adam e, lacivert e, takım elbise. Tabii şey. ki bir şeyde işi olduğu zaman tak işten çıktığı gibi gidebilecek devlet dairesine neden? Çünkü zaten üstünde. Ama kırmızı Olmaz. Olmaz cim, sen... Zaten itfaiyeciler kırmızı giymiyor takım... ki ya. Sen Hı. nereden uyduruyorsun ya? Ne, nerenin itfaiyesine bakıyorsun sen ya? Ne bileyim ben çocukluktan beri. Sen niye tükürüyorsun stüdyonun <gülüyor> sonunu? Stüdyoda Sempati diye yeni bir program var. Onun çalışmaları yapıyorum. Tükürmüyorum ayrıca dişime kaçmış olan küçük fındık taneciklerini... E, ...granüller halinde olanları çıkartmaya çalışıyorum. Çünkü karar gümrük <gülüyor> yanıyor. <Ay>. Ya. <gülüyor> ne evet Aslı. evet tamam tamam. Evet çünkü sebebi ne biliyor musun abi? Bunlar evet. birbirlerine şaka yapıyorlar. Onun bunun tonu çekiştire, çekiştire param parça oluyor. Olmasın madem böyle diye baksır don kullanıyorlar. Ya bu çöker yapar adam öbür baksır donu da parçalar. Yasak işte devletin verdiği baksırı parçaladığı zaman hapislerde, hapislerde sürünür. sürünürsün. Çünkü Doğru. bir düğmeyi koparsan kaç para? Demek ki donu koparsan dünya para. Kara gümrük yanıyor Fahir Bey buyurun. Ya o kara gümrük yanıyor acaba şey yapabilir miyiz? Çalabilir miyiz bu sabah benim için? Çalamayız Fahir. Neden? Kara gümrük... Ne aslı. Başa başa giderim. Evet. O zaman madem öyle kadın. E i̇şte böyle Hakim Bey. Bir <gülüyor> ne güzel ama. Vallahi. Hakim taksinin arkasına oturmuş. Öyle ne güzel. Seyyar mahkeme. Vallahi harika. Ben şu işi aslında anlatayım diye başlıyor ya hikayeyi anlatma. Hey gidi hey, vallahi o dakikalar bana saniye gibi geliyor. Ee, her sabah kalktığınızda karınız, kız arkadaşınız, eşiniz veya dostunuz. Ne evet dostum. <gülüyor> tartışıyor musunuz eş dostla mı Eşim. senle ben hiçbir şey problem yaşamadan evden çıkıyorum bebekle vedalaşıyorum geliyorum buralara Kokuyor musunuz? süt kokuyor mu Eşim eşimle vedalaşıyorum onları ha, hala uyandırmadan hala süt kokuyor mu yoksa bebek mi ha, yoksa duruma göre kokusu değişiyor tabi mesela rakı mı içiriyorsun çocuğa hayır pastırma yediriyorum <gülüyor> çocuk alırsın kalite yedi bazen çemen bazen süt kokuyor evet Radyoya geliyorum. Herkesi senle de iyi hoş başlıyor. Stüdyoya gelince bir gerilim. Evet. Bir rahatsızlık, bir huzursuzluk. Bir huzursuzluk. Neden? Çünkü stüdyoda sempatik. Çünkü bir radyo kararlı... otu yanıyor. Bilmiyorum. Sen ne diyorsun Aslı? Ee, üzülmeyin. Neden? Ha, çaresi var çünkü. <gülüyor> <gülüyor> çaresi var. Zira suç sizde değil. Kimde? Ee, Slip Consul, Yani uyku konsülü'nün verdiği rapor doğrultusunda kadınların <gülüyor> yüzde baya bir yüzdesi yüzde olarak vermeyeceğim de şöyle vereceğim sayısal vereceğim mesela 3 kadından biri hı hı. daha net anlaşırsın mesela 3 kadın düşün ne ki bu kadınlar annen tamam. eşin kızın tamam. bunlardan birisi uyandığı zaman kesinlikle huysuz aksi geçimsiz nemrut neden neden şimdi ben toz toz kundurabilirim Hiçbirine. çünkü birisi yavrum birisi bir kere, şimdi annem huysuz oluyor desem bu sefer derler ki bak karısı annesine karşı doldurmuş. doldurmuş. Çocuğa şey de... desem bu sefer adama bak çocuğunu sattı hemen daha. Safi Sübían daha kaç yaşında ya doldurmadan? Ede karım huysuz oluyor desem üç kadından biri diye. An an anasının ağzıyla konuşuyor diyecekler ha, sana. Çok çektiriyorlar geline diye. Ee? Ben de kimse huysuz. Ben huysuzum. Gele ben huysuzum. <gülüyor> Sen huysuz değilsin. Neden? Çünkü her dokuz erkekten sadece bir tanesi sabah uyandığı zaman huysuz. Ve o erkekte inan sen değilsin. Rahmetli Oktay'dı. Rahmetli Oktay. Ve o da rahmetli oldu. Artık 8 huysuzluk tane yok. düzgün huysuzluk, huysuzluk yok. Huysuzluk muysuzluk yok. Kadınlarda böyle bir sorun var. Hakikaten hepsi asab bozukluğuyla uyanıyor büyük bir oranda. %40'ı araştırmaya kadar Demek anlayan, asap bozukluğuyla yatıyor. Gece uykusunu alamıyormuş. Neden? Neden? Neden? çocuk kalkıyor şu anda mesela. Eşim benim. E, tamam eşin çocuğa kalkıyor. Çocuk neye kalkıyor? <gülüyor> Buna cevap verebildiğin noktada o işi çözmüşsün. Açlıktan kalkıyor, kalkıyor değil mi? Çocuğa Demek ben ekmek ettim. götüremiyorum. Gene suçtu evet. ben çıktım. Doğru. Ama merak etme. Yapılan ankette her 12 erkeklerden bir... bir tanesi e, suçsuz çıktı. Ve o suçsuz da sensin şu anda. Teşekkür <gülüyor> ederim. Pırlanta gibi adamsın. E, kadınlar her şeyi stres yapıyorlar. O yüzden sabahları huysuz kalkıyorlar. Ve bunları eşlerine, dostlarına, kocalarına, erkek arkadaşlarına çocuklarına affedersiniz etraflarında kimi buldularsa kimle böyle şey tutturabildiğine yaptılarsa desene tutturabildiğine desenese aşk olsun diyorum lütfen <gülüyor> lütfen bunları yapmayın biraz daha izan izan, <gülüyor> izan mı mı <gülüyor> biraz daha intizam biraz daha nizam diyorum çok teşekkür ederim Fatih ben ben bana teşekkür etme öbür saatte daha ayrıntılı haberler öbür istiyorsun. saat çok ayrıntılı haberler evet. var gerçekten herkes bunu bekliyor açmış kulaklarını millet senden haber bekliyor Fatih öyle değil. Kendine araştırma olmuş. Japonya'da gelişme olmuş. Filan olmuş. Hey! Günaydın ayten. Günay ay ayten dün günay ay ay dın, dın, dın, dın. Günay, ay. Five hoş geldiniz tekrar stüdyomuzun. Oh yeah. Ah oh yeah. Teşekkürler Mesut. Bu ne fark? Niyecığım ne kadar güzel uyumlu bir şey yaptım. Benim Aynı oldu. Bence benim önümü tam, kesmeye çalışıyorsunuz evet. Tam güzel. Ee, ne diyorduk? En son bir şey söylüyordum ben burada da. Feng Shui diyordun. Feng Shui diyordum. Bir insan niye Feng Shui der? Durduk yere manyak mıdır o insan ki Feng Shui desin? Bence e, sorunun içinde <gülüyor> cevap da var. Var. Doğru. Ee, Feng Shui neden Feng Shui? Ee, çünkü Feng Shui bu aralar biliyorsunuz ki trendini kaybetti. Kaybetti. Derken. Can zaten saçma sapan bir şey. Yok oraya ayna koyarsan. Oradan öcü gelir. Öcü gelir olur mu? Ayağının ucunu oraya çevirirse oradan negatif enerji gelir. Sanki evde eşya dizilirken evet. dikkat edilecek tek bir enerji vardır yani. Nedir o? Pozitif. Prizden nerede? <gülüyor> Onları kapatmayacaksın. Yani çünkü oradan negatif enerji gelir. Buradan pozitifi kaybedersin. Şuradan akar enerji değil. Priz... Dolabı koyarsan prize ulaşamam. Hal dolabı mecbur araya koyacaksan önceden üçlüyü uzatmanı takarsın. Takarsın çok Dolap güzel. gelince o dışarıda kalır. Bravo. Başka bir enerjiyi düşünmezsin. Ama öyle deme öyle deme Feng Shui ee, artık kaybediyor. Son çırpınışlar. Son çırpınışlar ve son bir tane kurban bulmuş. Kim bu kurban? Kurban. Kurban mı diyelim artık şanslı mı diyelim onu da bilmiyorum. Yani Nasıl ben yani şimdi? bugüne kadar evini hiç feng shui ile döşemiş arkadaşım var mı? Bir ara ben de var. var. E, ne oldu? Hayatında ne değişti? Hiç. Nasıl? Kız mıydı, erkek miydi? Şimdi aynı evde yaşayınca kız da erkek Mesela şimdi ben senin de habersiz evine gelsem feng shui'yi yapsam. Evet. Feng shui. Ondan sonra değil sen ha sen gece... mi, mi feng shui yapıyorsun ya? Sürpriz olsun diyor. Ya evet, tamam. da falan alt üst etmişim. Ondan sonra sen bana bir hafta ay hayatım alt üst oldu çok güzel oldu diyeceksin. Yo. Yo, aynı bildiğin gibi Yatağı azar zor taşıdın benim çıktı dersin Şimdi Ebru Yaşar'da böyle bir sorun varmış Evet ee, Ebru Yaşar'ı biliyorsun nereden biliyorsun bu sahilde, bu sahilde bu sahilde Arıyorum Kızın da başka şey 50 bin ilk çıktığı şarkıdır o Niye en son bir şarkısı var Neydi Yeşillenirim evet. Kendini sebze yerine koyduğu Canım yeşillenirim Heh, Doğru kendisi 50 bin dolar harcayarak evini Feng Shui felsefesine A'dan Z'ye uygulatma şeyini 50 gördüm. bin dolara evde Feng Shui felsefesiyle ilgili yapılacak bir şey yok Var. Ya 50 bin doları yeni eşyalar aldı desen anlarım da evdeki eşyaların yerini Feng Shui'ye göre 50 bin dolar düzenletti dersen o, olur mu? ben sana söyleyeyim Feng Shui mesela ne diyor Plazma diyor değil mi? Feng Shui'nin en önemli felsefesi plazmadır. Plazma televizyon. plazma televizyon diyor. Sen gittin Feng Shui diye 82 ekran aldın. Olmaz. Feng Shui sana diyor ki... E güzel la, mantıklı diyor, güzel. bir şeymiş o zaman. Tabii canım. Yani feng Shui'ye de tukaka dememek lazım hemen. Çünkü güzel taraflarını almak lazım. Yani altta Feng Shui felsefesi... Üstte bizim ritimler. Üstte de bizim ritimler. Bizim ritimlerin bizim felsefemiz ne? Bizim felsefemiz. Yani sen evin hangi felsefeye girersin? Sen masif felsefesine girersin. Masif, gönün. evet. evet. Ee, şimdi e, Ebru Yaşar... Etraf, Bak, bir zamanlar hı. dekorasyonda... İki minimalizm vardı. diye bir trend evet. vardı. Minimalizmin ne olduğu ortaya çıktı. Fakirlik. Fakirlik. Bir şey almaya, parası olmayan adamlara yönelik bir dekorasyon. Şimdi onlara da bir şey satmak lazım. Bir de yani hani zoruna da gitmesin diye bu adamların biz de, biz niye böyle yaşıyoruz demesinler değil mi? minimal yesin diye bir şey çıkardı. sonra zengin adamlar da baktılar buna özeniyorlar ya şimdi bu adamlar minimal yaşamak istiyorlar ama çok şey alacak paraları var diyerek bir takım böyle kutu küp diyeceğimiz şeyleri obje diyerek bu seferde Bunları da sehfa üstüne koyabilirsiniz diye. Dünya parası da satılar. Güzel. Bir dönem böyle şey yaptılar. O dönem baya bir e, şeyler ne derler? Baya bir insan ihya oldu. İhya oldu canım. O küp yapanlar falan. O kutucular falan. falan o ostimde neler? Neler neler ya? <gülüyor> Çok rahat geçti o dönem. Sonra çıktı Feng Shui. En başta dediler burada güzel para kazanacağız. Sonra baktılar ki iş eşya almaya değil eşyanın yerini değiştirmeye dayanıyor. Ama öyle deme. Aa, bak ne, zaman, şimdi, ne var ekstra bak, bir eşya yok Ben ya. şimdi kızmaya başladım sana. Şimdi çünkü hiç anlamamışsın. Neymiş efendim? Ne, adam mesela oraya ayna koyuyor. Bugün bir ayna kaç para? 250 300. 300 değil mi? Bir ayna ile bitiyor mu bu iş? Bitmiyor. Ne koyuyorsun başka? Mesela ne yapıyorsun? Orayı sevgili feng shui bilen bir dinleyicimiz varsa bir anlatsın bize. Bir de randıman alan biri yani, yani feng bir feng shui... randıman alan bir de randıman alamayan. Feng shui yaptım olmadı diyen, feng shui yaptım oldu diyen, bir de feng siz oldu diyen. Biz feng shui bayraktar. Şimdi şu anda feng shui bayrağını açıyoruz. Hayır, bayra bir de bu feng shui midir, feng shui midir? Feng... Her, her şeyde Nedir önemli. yani? Ne oluyor ne bitiyor? Nasıl yapıyoruz? 50 bin dolar mı? Yani eşyalar arasında 50 bin dolar sıkışıyor da onu mu çıkarmaya çalışıyoruz? Ya mesela bir masanın ayağı oynuyor. Langur longur onun altına. O, tak 100 dolar oraya. 500 doları sıkıştırıp koyuyorsun. Böyle. Yani. 210 30 30 sevgili dinleyiciler. Feng Shui biraz bilenler arası bizi. Ya, ya bir... uygulamış olmaya da gerek yok. Tabii canım. Biz şimdi yabancıyız. Ben şöyle olacak bir tane Feng tane Feng Shui kitabı duruyor da kapağını açmadım. O sezon birileri bana hediye almıştı. Feng Shui'ydi. Ben sanki bayılıyorum, ölüyorum Feng. Uzak Doğu diye deliriyorum ben çünkü. Sana Feng Shui kitabı mı aldı? Bana Feng Shui kitabı aldı. İki tane hem de 2 cilt. İki cilt nesi varmış ya bu kadar uzunca Ne uçurucu... bileyim bana ne bağırıyorsun ben, ben bağırıyorum gerçi şu anda ama yani... Neyse telefonlar geliyor bu sır çözülecek Bakalım bize mi geliyor acaba telefonu? Bize mi geliyor <gülüyor> yoksa kalbeye mi geliyor da mi? bize mi geliyor ha, yani. Kara gümrük yanıyor Kara gümrük yanıyor aslı beni Ne evet aslı <gülüyor> Nikahmaz masasında mı? mıyız Buyurun efendim dinliyorum ben size telefonu benim, kesiyorum evet bir, bir taraftan da telefonu kesmeyiniz çünkü neden ee, Ebru Yeshel bir süredir huzursuzmuş ve <gülüyor> e, <gülüyor> o huzursuzluğu ne olabilir o ne olabilir huzursuzluğu herkese yaymak adına ne demiş gibi bir yeşillenirim mi? diye bir şarkı baktı olmamış yeşillenme falan da kâr etmiyor demişler ki buna e, sizde feng, sizde nazar var buna en iyi gelen şey ne pembe Ondan sonra kurşunlar dökülmüş evin girişinde falan filan Şimdi derken Feng Shui'ye uyuyor mu? Tabii. Zaten Nazar'ın bir kolu da Feng Shui'ye uzanır. Uzanır. Çünkü, doğru. Çünkü kötü göze dayalı. Ee, ve bu yüzden de evini bu felsefe uygun olarak tamamen değiştirmiş. Yani yeni eşyalar zaten var hali hazırda. Fakat bu eşyaları e, artık işte bir kısmında değişiklikler. Mesela yatak. Çok önemli bir yatak şey. Yatak başı. Yatak başı. Çünkü onun yatak başı tamamen Yanlış yere, yanlış yere bakıyor. Yanlış yere bakıyor. Ne tur. nereye bakacaktı ya bilmiyoruz. Bir dinleyicimiz de çıkmadı ya. O telefonlar bize geliyordu hani. Ne oldu? Ne bileyim, hiç... Yalan Anladım. yanlış haberler veriyorsun. İnsanları da ümitlendiriyorsun. Arayacak adamı da şey yaptık. Aman geldi telefon diye. Üşendirdik. Yok öyle. Arayın sevgili dinleyiciler. Arayın da şu feng shui'yi bir netleştirelim. Eğer iyi de bir şey verirseniz yani cevap verirseniz size çok güzel şık bir hareket yapabiliriz. Bir transfer olabilir. Ne transferi olabilir demek istemiyorum. Mesela Se güzel bir fenk şeyi anlatıyor. Yani New Jersey, Manhattan falan. Yani... Bir ayar yapılır. Bir ayar yapılır. Tam evruyeşe rahat. Evruyeşe rahat. Ama evini bu felsefeye göre döşedikten sonra kadın bir mutlu. Sanki tamam. 50 bin doları bu harcamamışa. Ha. <gülüyor> tamam 50 bin dolar parayı harcasam ben evdesa huzursuzluk olmaz mı? bozulur. Ben o evin hakkını vermek için ben beş yıl evden çıkmam zaten. Doğru. Ki sene başına 10 bin dolar gibi ciddi bir rakam düşüyor. Biz Hiç. biraz fakir miyiz Ege ya? Evet. Şöyle bütün millet öyle 50 bin dolar harcayıp kakarak kekiri gazetelere post veriyor. Yine sokakları çıkıyor. Ve biz bir 50 bin dolar harcayamadık be. Hakikaten ben bir açık büfeye 50 milyon verdiğimde tepsileri eve götüresim geliyor yani. O eve 50 bin dolar versen. Ve en son açık büfeye ne zaman gittin diye sorarım adama. Maalesef. Maalesef tabi. Maalesef. Ee, Ondan sonra bu 50 bin dolar harcamış falan filan ama gerçekten son derece mutluyum, huzurluyum. Artık yeni yuvamda, yeni bir hayata doğru, e, şöyle demiş aslında biraz da, güneşe doğru koşuyorum. Bekle beni güneş. Hayırlı yolculuklar diyoruz. İkinci diyor. bir Esra vakası. Esra vakası derken de bu biliyorsunuz Ali Kudret Sabancı'nın. Kudret Sabancı'nın. Eşi. E, es, eski eşi. Eski eşi. Maktul. Mah, ma. Maktul. Maktulü evet. Böyleyken böyle sevgili Ege. Frank şu iyi de bilemedik. öğrenemedik. Onu, Onu bir araştıralım. Yatak Onu nereye bir... dönük olacak? Koltuklar kapıdan girince aynamı çıkacak? Yoksa aynadan enerji ters mi gelecek? Yok efendim kapının üstüne zil o... asacakmışsın ki. Evet. Bak <gülüyor> bak bak. Kapının üstüne zil asacakmışsın. Eve kötü niyetle gelen bir adam o zil sesi duyuyunca kafası karışacakmış. Sana kötülük yapamayacakmış. Mesela bir adam seni darp etmeye geldi eve. Darp etmeyi bırak daha kötü niyetler olsun. <gülüyor> tamam daha kötü niyet. Önce darp edecek. Sonra... <gülüyor> sonra... Darf'ın sonu... <gülüyor> Selamet. Öyle bir durum. Diye. Şimdi öyle bir şey niyette geldi. Kapıyı açmasıyla beraber mesela... Mesela dışarıda dağ pencağı... seni diye... Darf edeceğim seni diye... Bağıra bağıra geldi. Geldi kapıyı açtı. Ne oldu? Şangır şimdi... Ama ne kadar tatlı... O, o hayvan yani, adam gitti. Yerine, yerine monis bir adam geldi. Ha, seni darbe etti mi? Tabii ki yine darbe etti. <gülüyor> ama mesela ağzını burnunu kırmadı da tatlı bir içi sert kokan. bir şekilde doğru. Tatlı sert. Ve yine yapmak istediğini gene, ama yine tatlı sert buyla. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü o üslup çok önemli. Üslup önemli. Üslubu, Üslubu önemli. değiştiriyorsa da 50 bin dolar 150 bin dolar helal olsun. Helal olsun. Gözümü hiç kapamadan atarım. <gülüyor> lavaboya atarım. Sifonu çekerim, içim kanalar ama yani delikanlıların raconuna da bu yakışır. Sevgili Müzler, ...Feng Shui konusunda arasanız size Manhattan transfer, transfer bileti davetiyesi verecek. Hayır, bilet İletişirik. vereceğiz, davetiye vermeyeceğiz, size bilet vereceğiz. O kadar şık bir sürpriz olacaktı ki ama hiçbiriniz aramadınız çok gaybet. O kadar da şey yaptık. Manhattan transfer, bir daha nerede bulacaksın Manhattan abi. transferi? Ya Sanki yani. sürekli Manhattan transfer dinliyorsunuz. Oh, ha. Biz dinliyoruz mesela, biz herkesi gidebiliyoruz mesela saving singers. De adamı adamı biz buraya ayağımıza kadar getirdik. Ay, biz sizin için düşünmüştük ama, ama siz, yani, var, siz madem istediniz. Ödersiniz ki ben Menetton transfer dinemek çok tabii ki özgürsünüz hepiniz özgürsünüz. Yoksa biz illa Menetton transfer. <gülüyor> Ay, tabii ki all of yarın öbür gün Şer taperener Fairatakol vardı. Onu bize Onu, Onu da Gomez'e veririz. Ha, hiç. Ama bunların hiçbirini kazanma şansına sahip değilsiniz. Neden? Çünkü Feng Shui'yi bilmiyorsunuz. Hayır bilip de aramayanlara sözümüz bilmeyene ayıp değil. Halbuki birisi arasa ben bilmiyorum kardeşim kusura bakmayınız ona da verecektik daveti. Radyo'nun sesini kısar mısınız beyefendi? Kıstım. Ne oldu davetine duyunca aradınız bakıyoruz. <gülüyor> Haymeletin karşımda şu anda da o yüzden yani çok yaklaşmıştım yaklaşmışken dedim bileti alalım var. Yani alalım peki bu saate kadar neredeydiniz beyefendi? <gülüyor> Ya 210 30 30 230 10 10 anlamışım. İlk defa mı arıyorsunuz siz radyomuzu? Evet. Ya dan sohbet ben bu sesi hatırlıyorum ben ya hatırlıyorum. Ben en az 20 defa konuşmuşluğumuz var. <gülüyor> Yok canım. Adınız neydi? Mustafa. Mustafa, Mustafa diye. Ya maabillik ya. Işte ya. <gülüyor> Neredesin Mustafa Bey şu anda? Çevre sokakta. Hemen çevre çevre, çevre sokakta kim <gülüyor> Mustafa işte. <gülüyor> Tanıyoruz. Peki, ne yapıyorsunuz Mustafa Bey? İş yerinizde misiniz? Daha ofisime giremedim. Kapının önündeyim. Arabayı park ettim. Sizi aradığım için inemiyorum. Ha, ofis size mi ait tamamen? Bana ait. Peki ortak falan var mı yoksa tamamen mi size ait? Yok tamamen bana ait. Ne ee, üstüne? Ne üstüne? Ee, söyleyin söyleyin o, hiç çekinmeyin. Hukuk ofisi. Hukuk ofisi siz avukat. Ve bir avukat Feng Shui felsefesini benimsemiş bir avukat. Biliyor yani yok. öbür gün mesela birisi gelse size <gülüyor> Benim dekoratör benden 50 bin dolar aldı Evi de suratına benzetmiş Feng Shui'ye diye Siz oraya gidip orada bilir kişi mi tutacaksınız? Bir avukat olarak tak tak tak Efendim yatak başları yanlış yere bakıyor diye Şey yapmanız gerekmez evet, mi Bir, bir Feng Shui uzmanı olarak e, Gerekli değişiklikler tam olarak yapılmış mı inceleyeceğim. Uzman mısınız siz beyefendi Yok değilim ya değilim Meraklısın mısınız ee, Yani birkaç arkadaşım Benimsemiş bu felsefeyi falan. Randıman aldılar mı? Gördünüz mü hiç? Gözle görülür bir şey. Valla aldılar. Genelde ben bunu şey arkayı sağlama dayama felsefesi diye algıladım. Genelde hep kapıya odaklanmış bütün e, hadiseler. İşte kapıya sırtını dönmeyecek, Kapıya yatak başı bakmayacak falan. Tarpeden adam geliyor çünkü değil mi? Evet yani. <gülüyor> ya yani kapıyı sağlama alacaksın formatı Peki. var. Kapıyı mı sağlama alacağız? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> artık gülemiyorum. Kendi o, o da dışarı açılan bir kapı denilebilir. <gülüyor> evet, evet. Teşekkür ederiz Mustafa Bey. Görüşmek üzere. Ee, biletini kazandık mı? <gülüyor> ha, ha, <yani>. <gülüyor> Siz <gülüyor> sağlama alın da ne olur ne olmaz. Kapılara bakacağız artık. Dikkat Davetiyeler <gülüyor> gelebilir Bakan, Sağ olun. Görüşmek üzere. Eyvallah, eyvallah. eyvallah. Tabii ki eyvallah. Ha, şimdi de ben bir taraftan da üzüldüm ama yani ne bileyim bir saat burada Yalvar var yak ben ağlamaklı oldum ya ben sesimi zor şey tuttum ya. Anlıyor ya. ya ya olmuyor. E ağlama. Abi sürekli onunca ben telefonlara geliyor falan. Ne bu yani bu kadar artık ben bunu kullanılmış hissediyorum kendimi yani. Ben sen kullanılmış hissediyorsun ben kullanılıp bir kez yanlara atılmış bir Paçavra gibi hissediyorum Günaydın paçavra efendim Günaydın. Günaydın. Hanımefendi hoş geldiniz Hoş bulduk merhaba. Bizi kullanıp paçavra gibi bir kenara atmak için mi aradınız Estağfurullah size Feng Shui öğretmek için aradım Hadi canım <gülüyor> Önce isminizi alabilir miyim ben İsmim Burcu Burcu hanım bize Feng Shui'yi öğretin <gülüyor> <gülüyor> Aslında ben de yeni öğreneceğim Çünkü bir arkadaşıma yeni kitabını aldım İki cilt mi? Kaç cilt sizinki? Faher'de iki cilt varmış Efendim? Hayır da 2 cilt varmış kitap. Ha, i̇ki cilt yok bu tek cilt. Oldukça ince bir kitap. Küçük elleri sana. Arkadaş çok ilgileniyor böyleyle Reiki, Feng Shui, bu tip şeylerle. <gülüyor> çok güzel. Siz de <gülüyor> arkadaşlığınızı <gülüyor> hala devam ettiriyorsunuz. E Efendim? Arkadaşlığınızı hala devam ettiriyorsunuz her türlü Ar ve Feng Shui'ye, rağmen Aslında, Ha bravo. Jura. Bravo, ince tabela. Tabii. Çünkü <gülüyor> aile içinde Reiki çok hızlı e, etki ediyor. Gece vakti nefesini keser falan Allah, Allah burcanım. Tabii bu yanıyorum ama ne yollamış diyorum. Ha, yeşim. Bir... <gülüyor> ha ben makburen adını da alayım da. <gülüyor> Şöyle bir titriyorum ondan sonra baş ağrım falan kalmıyor. Aman ne güzel bir anlatın bize Feng Shuiyi vaktimizde dar aldım burcanım. Tamam, benim dikkat ettiğim şey bir kere kapıya herkes arkanı dön önünü döndü ama kapının iki tarafında simetri gerekiyormuş. Çünkü girilmesi gereken mekana girerken eğer bir taraftan ayakkabıları çok, çıkarmak lazım. Heh, mesela iki ayakkabıyı lütfen çıkarmak gerekiyor. Tekini çıkarıp bırakırsam olmuyor. Nasıl iki ayakkabı aynı anda çıkarız? Zıplayarak mı? <gülüyor> ama mesela içeride ben anahtarımı unuttum salonda. Uh -huh. Bir tanesini çıkartıyorum zıplaya öbürünü zıplaya şey mi zıplaya zıplaya gidip <gülüyor> abi Şimdi bu Feng Shui'nin zoruna mı gidiyormuş? Evet zoruna gidiyormuş O evi ben temizliyorum Allah. o temizlemiyor ama Feng Shui'ye iki çift lafım var orada <gülüyor> İleteyim Başka? Öyle ondan sonra ışık konusu çok önemliymiş Işıkları açık bırakmayayım diyor fengkuzda evet, Boşuna yanıyor tasarruf. Bir tane Çinli vardı geçen gün televizyonda bak. Boşuna yanıyor boşuna diye Çin bu Japon felsefesi mi bu İşte evet tasarruf enerji tasarrufu Çok önemli Çin'i Japon olmaz Ege Doğru enerji hepimizin <gülüyor> Doğru, Aa, Bu yin yang değil mi bu enerji dediği O tip enerji mi efendim elektrik enerjisi <gülüyor> e, Bas, bas baya elektrik enerjisi Jinga Yanga ne oldu ya? Onlar öldü mü? Kazada mı öldü? Ne oldu? Yok, Onu zaten onlar, onlar R2 ile sen kötü. şey yapıyorsun. Devir dahil. Ha, onlar iyi ve kötüyü temsil ediyor. Işık mışık değil. Enerji falan değil. İçinizdeki iyi ve kötü. Benim içimde hiç kötülük yok hanımefendi. Bilmiyorum siz kendi adınıza konuşun. Her kötü bir niyetiniz size. varsa... Açık açık söyleyin. Benim içinde hiçbir kötü niyet yok size Benim karşı. Benim de içimde hiçbir kötü niyet yok. Sizi çok seviyorum. Davetiye için aradınız. Onu ya. izliyorsunuz. Ne davetiye? Bizi mi daha çok seviyorsunuz Menet'in transferi mi? Hmm. Yoksa Ama çok dürüst olun. Yeşim Hanım'ım. Yeşim Hanım ya yani Yeşim Hanım kuzeniniz değil mi sizin? <gülüyor> Yok söylemeyeyim. Yeşim Hanım'ı daha çok seviyorsunuz. Fahir'i mi? Bu kadar açık söylüyorum Burcu Bu kadar. Ve benim Feng Shui'le hiç alakam yok. Değil? Gerçekten. Dürüst bir cevap istiyorum. Çok istiyorsun. dürüst evet. bir cevap istiyorum. O zaman söylüyorum. vallahi Fahir'i seviyorum. Bravo. Yalancı. Yok <gülüyor> <Yalancısın gülüyor> ya gerçekten. Peki efendim. Başka ışık konusunda hassas olacağız. Nasıl düzenleyeceğiz Feng Shui'ye evet, göre mesela ışığı? Mesela ortamları karanlık yapmayacaksınız. Işıl ışıl mı yapacağız ya? Elektrik yani. parasında feng shui mi ödüyormuş? <gülüyor> Perdeleri de açalım, komşular seyretsin. Oha, başladı. Feng shui'ye başladı diye. Ondan sonra iyi kötü bilmem ne, bunlarla alakalı değil diyorlar. Ne alakası var o o iyi kötü dediği bu erotip bir şey değil mi? Bu <gülüyor> yani. Ya valla ampulü yakın demiyorum yani. Çıplak ampul ışığında değil tabii ki. Ne ışığı? Yani siz siz Çıplak ne aşığı? Pencereniz çıplak ne <gülüyor> süper ağaçlara bakıyor. Tamam mı? Doğa, çiçekler, ağaçlar. Evet. Zaten siz On... nerede oturuyorsunuz? Çok özür dilerim. Hangi ağaçlara bakıyorsunuz <gülüyor> ya? <yatır? gülüyor> <gülüyor> Niye canım? Önümüzde bir iki tane ağaç var. Ha onlara ha, o kadar ha. yeter. Onlara evet. bakıyorsunuz. Arkadaki binayı görmemeye çalışıyorsunuz. Ondan sonra perdelerinizi hafif seçiyorsunuz tüller falan gibi böyle Tüller güpürler böyle Evet güpürler Böyle şeffaf ha, Pırıl pırıl pırıl pırıl böyle. böyle Peki Burcu hanım <gülüyor> Efendim Kırlent kullanımı nasıl? <gülüyor> o alana girmeyelim pek anlamam <gülüyor> Her kırlentsiz evde de ne yani her tarafı feng shui olduktan sonra ne yani yoksa ben ne anladım? Doğru ya? vallahi. Doğru. Kır... Ayakkabıları da çıkardık zaten. Evet. <gülüyor> evet feng shui'de eve ayakkabıyla giriyor muyuz, girmiyor muyuz? <gülüyor> feng shui'de iki ayakkabıyı birlikte çıkardığınız sürede yani yok. ya da birlikte evet giyerek girdiğiniz sürece yani ikisini ya yani tekini ayrı bırakmamak gerekiyor. Oh. Ya, Çünkü trükü sabah zorudur. İkisini de çıkaracaksınız. O zaman sen şeye uygun. Burcu canım. Efendim. Az önce bir samimi bir cevap verdiniz. Aynı Aha. samimiyeti bekliyorum. Buyurun. Siz hayatınızda eve gelip de tek ayakkabıyı çıkaran bir manyak gördünüz mü? <gülüyor> Misafir geldi mesela. Çıkarmayayım. Yok yok bir tanesini çıkarayım. <gülüyor> Hayır, şimdi çıkar. Öyle diyen bir adam var mı diyor? kesinlikle görmedim de şöyle bir şey olabilir. Mesela iki ayakkabıyı çıkarıp kapıyı kapar Tamam mı? Biri de ayakkabıyı çalabilir falan. Hani tekini çakar, çalarken kapıyı açarsınız öbürü orada kalır falan. Böyle bir şey olabilir yani. Mesela peki bir şey soracağım. Burcu Hanım ne tip ortamlarda yetiştiniz? <gülüyor> Şöyle soracağım. Mesela e, ailenin gencisiniz siz. Hı -hı. Anneler yavaş yavaş çıkıyor merdivenleri siz önden koşarak çıkmışsınız. <gülüyor> evet. Ondan sonra kapı kapanmasın diye ayakkabıyı da kapıya koydunuz. Rüzgar kapı kapandı ayakkabı tek kaldı. Ne oldu ev yandı mı Feng Shui'ye? Kara gümrük yanıyor. Kara yanıyor. Evet. Er Ertesi gün tencerenin dibi tutar. Nasıl? İşte öyle bir öyle. şey olması Tencerenin dibi lazım. tutar sonra perdeler tutuşur. Tabii. Ne evet'i Burcu diyorum ben sana. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Mükafasın da mısın? Efendim? Ya. Kara gümrük yanıyor efendim. Kara gümrük yanıyor. Tencerenin dibi nasıl tutuyor ya? <gülüyor> Ya işte artık o kadar <gülüyor> Meğer kadın, kadının Üvey annesi tencereyi yakmış Bu yaptı diyeceksin demiş mahkemede Tabii. Peki, Ev yandı feng shui yüzünden diye. Valla kara gömlek feng shui diye yanıyor Çok teşekkür ederim Vallahi sağ olun. Ben teşekkür Burça ederim Burçak Hanım yani Hayır. hakikaten A'dan Z'ye feng shui Böyle anlatılınca ben anlıyorum işte Evet işte bana diyor ki Ayakkabı diyor elektrik diyor Bir de ne diyor Simetre diyor bir de, şey benim diyor Benim kafamda ne oturuyor ama öbür diyor Enerji menerji olunca değil Bana diyeceksin ayakkabıları güzel eve Çıkar giden, koy kenara çıkar, Elektrikleri de açık bırakma Feng Shui bu o zaman en büyük <gülüyor> Feng Shui'yeceğim Valla bravo Yemin ediyorum Burcu Hanım'a da bravo Ama bu demek değildir ki ha, bu Biletleri Burcu Hanım aldı <gülüyor> Bu demek değildir ki biletleri Mustafa Bey bir yol açtı onun arkasından gelen bu Bunların kesinlikle biletle alakası yok Bundan <gülüyor> ha o çok sevdikleri Feng Shui versin Menettin transfer biletlerine. Hadi bakalım o, evet. orada göreceğiz. Biz burada kitap hediye ediyoruz. Feng Shui kitap. Ben evde... cilt. Kim cildi? aldı sana o kitapları? Bilmiyorum. Ama hakikaten bilmiyorum. Bakmam lazım içine. Şimdi... Son bir telefon. Bir... bir ama... Günaydın efendim. Yok ki. Günaydın beyler ne haber? Teşekkür ederiz bayım <gülüyor> Gülüyor> e, çok gresil oldu eyvallah ya gerçekten şey, süreç kısaldı da ben kısa bir şeyden başlayacağım enkşiyle ilgili buyrun evet aborada bu bence enkay içim varlık öğrencisiyim hani işim biraz içimde ha, neredesin? Adam, neredesin adamım yavaş, ya yavaş yavaş yavaş valla şimdi arabaya bindim şimdi açtım aradiyoyu yani kayıp şimdi vaktinde ararsan uzun uzun bin tane soru soracaktık sana uzun konuşamam zaten kontrolüm yok kısa bir şeyden bahsedeceğim size tamam ya. Ha Abi şimdi feng shui alternatif olarak yeni bir akım başladı. Neymiş? Akım adı feng shui. Feng shui mi? Pank pank hani bizdeğimiz pank noktası ha, ha, var ya. Ha, evet, ha. Evet. O feng shui'da adamların manifestosunda şöyle bir bilgi var. Abicim diyor yaşadığın ev senin evin. Yani kendi çöpçün gibi. Diyor size. belki kira. Ya o an kira seni vermişsin yaşıyorsun işte uzatma ya kontür mü? Belki, belki <gülüyor> çıkıştıramadık kirayı o an. Ha, e, i̇yi de <gülüyor> tamam o onun sorunu ben genel anlamda bahsedeceğim. <gülüyor> Hayrace her <gülüyor> herkes ev sahibi tamam bir ara krediler alındı falan da şimdi yükseldi. Sen iç mimarsın ama ekonomiyi de oku biraz. Cemkay <gülüyor> Öğrenciyim abi ekonominin kralını yaşıyorum ya. Her şeyim dipte zaten. <gülüyor> e <gülüyor> Dur, adamın ha? son iki kolu. Seninle iç mimarsın sen ya. İç mimar dediğin biraz kibar olur. Aa, <gülüyor> <ahay> falan der. <gülüyor> Vallahi bu, <gülüyor> bu, bunu yaptığı bir şeyden de hayır gelme. Bu huzursuz huzursuz yerler yapar. bunu. Yapamadım ya. bile oturulmaz. Sen anlat ama şu punk şeyi. Ay şişirdiniz sabah sabah. Neyse adamlar diyor ki yaşadığın yer senin yerinde nasıl istiyorsan ona göre düzenle. Yok ayağın şuraya baksın, yok kizin kapıya dönmesin. Böyle bir şey yok abi. Kaç kişi yaşıyor evde? Birisi öyle yaşayacak, birisi böyle yaşayacak. Cenk Kaç kişi yaşıyorsunuz o evde? Ben iki kişi yaşıyorum i̇ki. kardeşimle. Kardeşin o ev ama nasıl? Süper abi. Nasıl süper ya? Çok süpermiş Baya... ya. Affedersin kimse giremiyormuş itaharı gibi diyorlar sizin Belediye orası. gelmiş geçen. Gün. onu ama süper. Abicim görenlerle konuşun bana böyle palavralarla gelmeyin. Kim Karim gördü? Kimse bana. de görmüyormuş valla. Cenk... Abi gelen Biz... görüyor. Geliyor bir gün. Kimse gelmiyormuş ki. Herifi de Kim... evet gördüm. Valla bravo Cenk abi. Emeğine Neyse. ulaştın. Ulaştım. Ulaştım. <gülüyor> Örneklerden yola çıkıyım mı kapatayım mı sıkıldım zaten şişesiniz sabah sabah. Lütfen kapat. Bir süremiz doldu zaten. Tamam hadi kolay gelsin eyvallah. Ne pis ismi imarlar bravo. var ya. Valla ya. Haydın. Günay ay ay dün dün günay ay ay ay dın.